Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, dünyaca ünlü küresel köylü örgütü La Via Campesina bu sene 6-13 Haziran tarihleri arasında Jakarta'da düzenlenen konferans ile 20. yılını kutlarken Gezi Park'ı direnişinde unutmadı. 1993'te Belçika'da kurulan La Via Campesina, bugün Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika'daki 70 ülkede 150 yerel ve ulusal örgütü içine alan ve 200 milyon çiftçiyi temsil eden çok kültürlü, çoğulcu ve bağımsız bir örgüt. Örgütten yapılan açıklamada biz hareketimizin yıl dönümünü kutlarken aynı günlerde Türkiye halkının İstanbul'daki merkezi parklarından biri olan Gezi Parkı'nın yok olmasına karşı direndiğini biliyoruz. Halkın sesi yanında durarak bu direnişin ekosistemi yok eden, ortak varlıkları ve yaşam alanlarını özelleştiren ve insanların karar alma mekanizmalarına katılım haklarını göz ardı eden Neoliberal politikalara karşı çıkmak için var olan demokratik hakları savunmak için olduğunu tanıyoruz denildi. Açıklamada ortak varlıkların özelleştirilmesine, toprak gaspına, suyun metalaştırılmasına ve bunun birçok uygulamaya yol açan neoliberal dönüşme karşı şehirde ve kırsalda direnen Türkiye halkının yanındayız denildi. Arkansas'ta 2011'de Myflower kentinden geçen Yellowstone nehrinde yaşanan 210 bin galonluk petrol boru hattı sızıntısı hakkında Arkansas Federal Savcıları tarafından 1 milyon 700 bin dolarlık tazminat davası açıldı. Bora hattındaki kopma ve binlerce galonluk petrolün yerel su kaynaklarına karışmasıyla ilgili olarak petrol devi Exxon Mobilit e sorumlu tutuluyor. Petrol sızıntısı ile bölgenin yaban hayatı olumsuz etkilenmiş, sulak alanları ve gölü kirlenmiş, bölgede yaşayan insanlar çeşitli sağlık sorunları yaşamıştı. Açılan davada temiz su yasasının ihlali, tehlikeli atık yönetimi yasası ve su hava kirliliği kontrol kanununa dayanılarak çeşitli hukuki yaptırımlar ve petrol kirliliğini temizlemek için masrafların şirket tarafından ödenmesi talep ediliyor. Yırtılan Pegasus boru hattının Myflower kentinden geçen kısmının toprağın sadece 1 metre altında olduğu ifade ediliyor. Dünyada yıl sonuna kadar 300 gigawattlık rüzgar türbünü kurulacak yani 114 nükleer santrale eşdeğer enerji. Hala nükleer enerji savunanlara bu güçlü bir yanıtı teşkil ediyor. Üstelik Avrupa'da var olan Brezilya, Çin, Meksika ve Güney Afrika'daki türbinlerin eklenmesiyle geçtiğimiz yıl 280 gigawatt olan genel toplam kapasitenin mütevazi bir büyüme gösterdiği kaydediliyor. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği EVEA yetkilisi Peter Senekamp, Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nde bu umutlandırıcı veriyi açıkladı. Avrupa halen 100 gigawatt'ı aşan rüzgar gücüyle tüm dünya kapasitesinin yaklaşık üçte birini temsil ediyor. Ancak finansal krizin sübvansiyonlarda ani değişikliklere olanak tanır hale gelmesiyle bu alandaki büyümenin belirsiz olduğu belirtiliyor. Avrupa Komisyonu AB genelinde sübvansiyonlara uyumu destekleyen kılavuzu ise yakında yayınlayacak. Tunceli ile Elazığ sınırında yapımı tamamlanan Tatar Barajı ve HES'te kapakların kapatılması ve can suyunun kesilmesi sonucu kuruyan peri çayı yatağındaki milyonlarca balık öldü. Köylüler can suyunun kesilmesine tepki gösterdi durumun medyaya yansıması üzerine baraj görevlileri bir gün sonra iş makineleriyle ölü balıklarının üzerine hafriyatla örttü. Balık ölümlerine tepki gösteren Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi adına Barış Yıldırım yaptığı açıklamada, su tutum işlemi sonrası su kullanım anlaşmasına ve chat kararlarına aykırı olarak, maalesef suyun bir bölümünün bu mecraya verilmesi gerekirken, bu işlem yapılmamış ve netice itibariyle burada biyolojik ortamları itibariyle susuz kalan başta balık olmak üzere canlı türleri yok olmuştur, dedi. İsveç'te Türkiye'den ithal edilen 19 ton bala içeriğinde şeker ve bal aroması rastlandığı gerekçesiyle gümrükte el konuldu belirtildi. İsveç Yiyecek Maddeleri Denetleme Kurumu'nun internet sitesinde yapılan açıklamada Türkiye'den getirildiği bildirilen ballarda yapılan inceleme sonucunda sadece şeker ve bal aromasına rastlanıldığı belirtildi. Stockholm Södertalya'daki bir firma tarafından Türkiye'den ithal edilen 19 ton balın geri çekilmesi için İsveç kurumu tarafından ithalatçı firmaya talimat verildi. Ayrıca İsveç kurumu aynı marka altında balların Finlandiya ve Litvanya'da da satıldığını tespit edilmesi üzerine bu ülkenin kurumlarını da durumdan haberdar etti. İsveç yiyecek maddelerini denetleme kurulu müfettişi Louis Niholm tarafından yapılan basın açıklamasında ise şekerden ve bal aromasından oluşan bir maddenin bal olarak satılamayacağını söyledi. İnşaat projelerinin kuşları nasıl etkileyeceğini gösteren bir telefon uygulaması çıkarıldı. Bu şekilde planlamacıların teklif edilen inşaat projelerine onay vermeden olası etkilerini görmeleri mümkün olacak. Akıllı telefonlar için tasarlanan uygulamayı İngiltere'de Hull Üniversitesi'nden bir ekip geliştirdi. Araştırmacılar uygulamanın ayrıca inşaatlarda gürültü düzeyini ölçerek bunun çeşitli kuş türleri üzerindeki etkisi hakkında bilgi vereceğini söylüyor. Uygulama potansiyel gürültü kaynaklarını belirlemek için